Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İki aynı güçte, aynı kabiliyette farklı insana şöyle bir test yapalım. Birisine sana bir yumruk vurulacak, hazır ol diyelim. Ona bir yumruk vuralım. Bir başkasına da hiç haberi olmadan saf saf yürürken bir yumruk vuralım. Aynı yumruk, aynı güçte, aynı oranda iki insana uygulandığında sonuç zarar olarak o iki insanda aynı olabilir mi? Denenmesi tavsiye edilmez şüphesiz bunun ama yani kimse denemesin bir bakayım nasıl olacak diye. Beklenmedik darbeler daha hafif de olsa sonuçları daha ağırdır. Bunun en güzel örneği yaşlı bir insanın ölüm haberiyle, genç bir insanın ölüm haberini algılama tarzımızdadır. Yaşlıya da insan üzülüyor ama gençte şok oluyor. Kardeşlerim bugün Müslümanlar olarak etrafımızı kuşatan sorunlarda belki de en büyük açığımız bu sözünü ettiğim açıktır. Allahu Teala'nın onca haber vermişliğine rağmen sanki hiç beklenmedik, hiç hesapta olmayan olaylarla Karşılaşmışız zannediyoruz. Dünyayı cennet zannedenler, Ayaklarına çok küçük bir diken bile batsa, Feryat etmek zorundadırlar. Dünyanın cennet olmadığını ve olmayacağını, Anlamış insanlar, Kolları koptu da, tenezür edip kolları için ağlamadı. Ne beklendiğimiz, ne beklediğimiz, ne umduğumuz çok önemli. Dünyayı ne zannetmiştik biz? Bu sebeple bugün filan yerdeki Müslümanların sorunlarından önce filan Müslümanın yüreğinin neyi nasıl algıladığına bakılması gerekmektedir. Kaldırma kapasitemiz, dayanma ve direnme gücümüz çok önemli. Bir çocuğu, sütten peynirden ayırmadan, bebek gibi 20 yaşına getirirsiniz, aynı aileden öbür çocuğu, 10 yaşında ev idare edecek, bir olay üstlenecek kıvama getirirsiniz, biri 20 yaşında çocuk kalır, öbürü 10 yaşında adam olur. Müslümanlığı biz namaz kıldık diye, çocuklarımızı hafız yaptık diye, tertemiz bir dünyada melek gibi yaşayacağımız bir din zannetmek, başımıza gelmiş belaların şahıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun biricik ashabından daha iyi neyi yapabiliriz? Neyi onlardan daha iyi yapmamız mümkündür? E onların yaşadığı dünya başlarına nasıl yıkıldı? Nasıl çöktü görmüyor muyuz? Bugün uyanmak zorundayız. Bu uyanışımız elbette düşmanlarımız, sorunlarımız vesaire uyanması olacak. Ama biz nasıl bir dünyada, nasıl bir imtihan için yaşadığımızı anlayacak bir basiret içinde uyanmak zorundayız. Bugün bütün dünyada Müslümanlığın sorunları var. Ama yeni yeni gördük ki İslam toprağında bir iman zayıflaması da var. Allah'a imanda bile bir zayıflama var. Gencicik delikanlılar, anaları babaları namazlı insanlar oldukları halde, Allahü Teala'ya inanmadıklarını, belli şeyleri anlayamadıklarını, söyleme cesareti bulabiliyorlar. Babalarının oruç tuttuğu evlerde, böyle bir gerçek var. Artık, namazdan, ve diğer ibadetlerden, bir azalma gözle görülüyor. Kimse gizleyemez, bu yaşadığımız Fatih'in şehrinde, İstanbul'da ve Türkiye'de cuma namazı kılma oranı bile düştü. Allah, büyüklerimizi, yani nesil olarak bizden öncekileri rahmetiyle karşılasın. Babam, ben 7-8 yaşlarındayken, derdi ki, filan yerde namaz kıldık, başı açık bir adam gördüm camide. Ne hale geldik derdi. Yani, başında takkesi olmadan, bir Müslümanı, namaz kılarken görmüş, Fatih camiinde de, istircağı yapardı, inna l-lehv inna ilhi raciun, takkesiz namaz kıldı adam diye, başı açık kadınlar, namaz kılsa camide, bir şey diyecek halimiz yok, o duruma gelmişiz, ne günden ne güne gelinmiş, bir zayıflama söz konusu, haramlar, artık tartışmaya bile gerek olmayacak kadar, mubah kılığına girdi faiz artık hocalarında bir kılıfını bulup fetva verebilecekleri bir şey oldu bir kızın bir gencin el ele tutuşmasını ayıplamak ihtiyacı hissetmiyoruz bir sökülme var doğru belki mümin insanların büyük bir imtihana ve büyük bir sabır, sebat imtihanına tabi tutulduklarını anlayamıyoruz zannediyoruz. Çünkü bizden önceki iç musibet olarak ezanı yasaklayanların, eski ifadesiyle 163. maddeden dolayı din yaşayamayanların sorunlarıyla, dışarıda da İsrail, Çin, Mao, Amerika gibi belalarla bir nesil hep boğuştuk. Bunlar doğru şeyler. Bu arada onlardan kurtulduk derken başka bataklık çıktı karşıma. Evlerimizde sorun oluştu bu sefer. Bir başörtüsü mücadelesi yaptık bu topraklarda 20 sene yaklaşık olarak. Şimdi o başlar niye örtüldü anlaşılamaz duruma geldik. Birilerinin siyasi veya sosyal ya da yöresel etnik bazı menfaatlerinin zedelenmesini istemedikleri için yok öyle bir şey abartılıyor. Görmüyor musun şu güzellikleri, bu güzellikleri? Diyor olabilirler. İnşallah haklıdırlar. İnşallah haklıdırlar. Bu isyanlar kimden geliyor? Bu şehirler kimlerin şehirleri o zaman? Ayıp nere gömüldü? Hayat damarı ne oldu insanlarda? Bu soruların cevabı yok. Ortada fitnelerin ciddi bir şekilde çoğaldığı, şüphelerin çoğaldığı, insanların dinden ve şehvetten karma bir hayat yaşamaya kalktıkları, bunlar dinimizin ve dindarımızın ciddi bir şekilde garip kaldığını nasıl gizleyeceğiz? Ortada bir gerçek var. Bugün dünya küçüldü, küçücük bir köy oldu diyorlar. Teknoloji olarak da doğru bu, bela olarak da doğru. Bütün bunlara rağmen, biz, eyvah, yıkıldık, döküldük, bittik, diyemeyiz. Ağlamaya vaktimiz yoktur, biz ümmeti Muhammed'iz. Bu şartlar için gönderildik bu dünyada zaten. İşte başta söylediğim şey, sorun, esneye esneye, düşmanı seyretmemizden kaynaklanıyor. Esnersen, diye yumruğu yiyorsun bu sefer esnemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikaz ettiği hazır olun dediği gerçekleri yakalamamız lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatının aslında bir sinyal olduğunu kıyamet sürecinin başladığını anlamak zorundayız biz ama her şeye rağmen hala biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu medeniyet şehri Medine'de onun terbiyesinde yetişmiş neslin lideri Ömer'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında namaz kıldırılırken şehit edilmesinin Peygamber aleyhisselama göre fitnenin başlangıcı yani ormanın ateş aldığı zaman ise bize göre ne olması, nasıl algılanması gerekiyordu? Hem ümmeti Muhammediz diyeceğiz, hem de benim evimde çocuğum hafız oldu, ahlaklıdır diye ümmetin normal yürüdüğünü mü kabul edeceğiz? Evrensel bir dinin, kısır kafalı Müslümanları olduğumuz için sorunlar yaşıyoruz. Allah kainat düzeyinde bir din göndermiş, bu beyefendi köy düzeyinde yaşıyor. Kendi köyünde, çıplaklık fuhuş görmediği için dünyayı cennet zannediyor senin köyün bütün dünyanın ne kadarına e, karşılık geliyor kaçta kaçına tekabül ediyor dünyanın bunları düşünememek büyük bir sorun bu sorunlar başımıza belalar getiriyor bizim. neden çünkü hoca Allah'a da davet eden davetçi yazar çizer Müslüman bir şey anlatınca ya bu bir tehlike deyince, ya kendi menfaati kadar düşündüğü için Müslümanlar bunu reddediyorlar, yahut da onun siyasi ve etnik kimliğine dokunacağı için, yok öyle bir şey, abartıyorsun diyorlar. Keyfi bozulduğu için hangi sebep olursa olsun, Müslümanların önderleri bir şey anlatamıyorlar bu sefer. Bir bela geliyor, o bela Müslümanların başından dibine kadar her yeri sarsıyor, bazı Müslümanlar bunda belalık görmüyorlar. Orada menfaatleri var diye. Bunu geçmiş yakın tarihten örnek vererek, yani tartışma konusu açmak istemem ama ben çok basit bir örnek vereyim. Dünyanın en büyük belası Amerika. Kaç senedir, 2-10 yıl geçti üzerinden, 3. 10 yıl dolacak, İslam toprağının bir parçası ve en değerli parçalarından biri olan Irak'ta, İşgal gücü olarak bulunuyor. Suriye'yi başka bir gavur işgal ediyor. Yemen işgal ediliyor. Bu bir zulüm, bu bir işgal. Bunu yani tartışmaya ihtiyaç hissetmiyorum. Tartıştığım başka bir şey var. Bazı Müslümanlar namaz kıldıkları halde bunda bir sakınca görmeyebiliyorlar. Şu şöyleydi de bundan böyle oldu diyor. Yahu senin en kötü adamın gavurun en iyisinden daha iyi olması gerekmiyor mu? Bu işte kısır bakıştan, basit düşünmekten kaynaklanan bir hastalık çeşididir. Ümmeti Muhammed'in düşüncesi evrensel olmadığı sürece, demek ki bu dinin evrensel olması bizi kurtarmıyor. Burada kardeşlerim, bunlar hep bir önceki derslerde geniş geniş konuştuğumuz şeyler, ee, tekrar yapmakta fayda bulmuyorum. Ama bugün e, bir ayet üzerinde, Tefekkür etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Kıyamet günü Allah Teala'nın huzurunda senin ayetlerini okumuştum ya Rabbi. Demek için bu ayeti okuyacağım. İnşaallah Teala amel edeceğiz. Sonra Hac suresinden bir iki ayetle bağlantısını kuracağız. Düşüncelerimizin Kur'an etrafında oluşmasını istiyorum. Yani bugün dünyada ne oluyor? Filan yer niye bombalanıyor? Filan afet niye oluyor? Filan Müslüman niye odun gibi bir yerde duruyor? Filan Müslüman niye paspas olmakta sakınca görmüyor? Gibi soruların cevabını Kur'an-ı Kerim'de allah Teala veriyor. Umarım Rabbimin rahmetine sığınırım. Ee, Anlamakta nasip olur. El-E'raf suresinin ayetini Rabbimiz bizim için Kur'an'a indirdi bir defa. Bizim için indi bu ayet. Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Bütün Adem çocuklarına hitap ediyor. Elbette anlayan olacak, anlamayan olacak. Temenni ederiz, yalvar yakar, niyaz ederiz ki Allah anlamayı nasip etsin. Dinleyelim, sonra bir tefsirine bakalım. Ondan sonra da oturalım. Acaba bu ayet bizim niye dikkatimizden e, kaçıyor? Asıl düşman Amerika mıdır? Çin midir? Başka bir şey midir? Niye Allah bizi yalnız bırakıyor? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya beni Adem Ey Adem'in çocukları Ey Adem'in çocukları La yeftinennekumuşşeytan Şeytan sizi kandırmasın ahhraca Ebabyı kumminel cenneti. Sizi kandırmasın tıpkı babanızı cennetten çıkardığı gibi baba ve annenizi cennetten çıkardığı gibi Yen Zihumalihuma onları çırılçıplak bıraktı. Li yürüriyehumaa avretleri ortaya çıksın diye. Bunu defalarca duyduk. Ana babanızı, Cennetten çıkarılan şeytan karşınızdadır. Dikkat edin. İnnehu yaraakum huwa wa qabiluhu min hay'i la tarunhum. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. O ve adamları siz görmüyorsunuz, sizi çok iyi görüyorlar. İnna ja'alnash shayatin awliya'a lillazina la yu'minun iman etmeyenler için, biz şeytanları, dost yaptık. Sizin için değil. Bu ayet ne dedi, ne diyor bize kardeşlerim? Şunu diyor, şeytanı unutmayın, ey Adem'in çocukları. Bu şeytan, işe ana ve babanızla başladı sizin. şimdi devam ediyor, ve işin zor tarafı, gel ey iblis, diyeceğin şekilde onu göremiyorsun, ama o seni çok iyi görüyor, ve burada bir şey daha var, nerede bir kafir varsa, şeytan odur, neden? Çünkü, inna cealneşşeyatine evliyâe, lillezîne la yü'minun, biz, iman etmeyenlerin dostu yaptık şeytanı yani onlar bir bütündürler siz şeytanı göremiyorsunuz o sizi görüyor ama şeytan operasyonlarını kafirlerle beraber yürütüyor şeytana lanet okuyacak yerde kafiri gör işte kafiri gör Gördüğün kafir şeytanın tırnağıdır, parmağıdır, koludur, gözüdür, elidir, her şeyidir. Fitnesidir. Ayet-el okuyup şeytanı kovmaya çalışırken kafirle çay içiyorsun sen, nargile içiyorsunuz. Şeytanı kovmuyorsun ki o zaman. Daha fazla şeytanla yapış takış oluyorsun. Müminlerin cihat kelimesini konuşmaktan men edilmelerinin mantığı anlaşılıyor mu şimdi? Bir hoca Allah Kur'an'da cihat emrediyor deyince niye o aşırı oluyor? Niye bütün oklar onun üzerine yöneliyor? Çünkü cihat mümini ayakta tutsun diye vardır dostu ve düşmanı tanıtmak için vardır. İblis, kendisini güvence altına almak için, bu millet ayet-el kürsü okumasın, nas okumasın da ben kurtulayım demekten önce, beni kafirlerden ayırıp, güçsüz, kolsuz, kanatsız bırakma tehlikesi demek olan, cihadı sustutturayım diyor. Bunun için, cihadı, Müslümanların tarihinde suç, kabalık, sertlik, vahşet şimdiki dönemde de aşırılık modernizme uymayan kabalık olarak görüyor. Bu propagandayı senelerce yapıp Müslümanları kolsuz kanatsız bıraktıktan sonra sen kafirlerle mecbur bir arada abi kardeş ballı yağlı bir hayat yaşamaya devam ettiğin sürece, şeytan, minada taşlansa ne olur? Her Müslüman şeytanı kahretmek için, yüz ayetel kürsi okusa ne olur? Evet, ayetel kürsi bir kere okunsa şeytan, kül olur, helak olur giderdi ama, ayetel kürsiyi okuyan, Şeytanın eli kolu kafirlerle abi kardeş olduktan sonra ayet-el kürsi okunmuş olmaz. Ayet-el kürsi'yi dudaklardan önce yürekler okur. Bugün Müslümanlar olarak biz, Allah, Peygamber ve Müminler, اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ rasulu وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً bizimle beraber namaz kılan müminler, ve başımızda Resulullah ve Allah, dostumuz bizim budur. اِنَّمَا وَل۪يُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenler, Peygamber ve Allah, biz bir grubuz böyle. Bu gruba, hissiyat olarak, hissiyat olarak, menfaat gereği tavırlar olarak, siyasi sığınma olarak, kafirleri kattığımızda, dördüncü bir grup olarak, Allah, peygamber ve müminlere, kafirleri de kattığımızda, ilk üçü gider buradan. Allah gider, peygamberi gider, müminlerin samimileri gider, kala kala kafirlerle baş başa kalırız. Ondan sonra, şeytanın, büyük projesi olan, Allah'a kulluktan koparma, gerçekleşir. Biz düşmanı, ister Çin'de arayalım, ister Afrika ormanlarında arayalım, ister okyanusta arayalım, onu bulamayız. Ondan sonra şeytan, biz onu görmediğimiz halde, o, bizi, ta damarlarımıza kadar, işgal etmiş demektir. Ve bunun, en bariz örneği, müminler olarak, bir aradalığımızı kaybetmiş olmamızdır. Eğer müminler, abdest alıp namaz kılacakları zaman, abdestim tamam mı, taharetim tamam mı, kıbleye döndüm mü diye, inceledikleri gibi, altını çizmeye, mecbur olacağımız bir şey söylüyorum şimdi, namazın altyapısını doldurup doldurmadığımızı incelediğimiz gibi, bir dernek kurarken, bir vakıf kurarken, hatta ve hatta bir camiyi yaparken, bir camiyi yaparken, düğün yaparken, cenaze merasimimizi icra ederken, her ne yapıyorsak yapalım, bunun ümmetimizin birlik ve beraberliğine maliyeti diye bir dosya açmıyorsak, daha çok bölüyor mu, birleştiriyor mu? Ben bu konuşmayı yaparken, bu sözlerim ümmetimi bir arada mı tutmaya yönelik oluyor, parçalayamaya mı yönelik oluyor diye endişe etmiyorsam, tıpkı vakti gelmiş veya gelmemiş, ben bir kılayım şu namazı deyip kıldığım gibi laubali bir iş yapmış olurum. Şeytan bana namaz kılma demeden önce abdestim bozuk namaz kılmamdan daha çok hoşlanır. Niye? Çünkü abdestsiz kıldığım bir namaz iki kere suç olacak. Hem namaz olmayacak hem laubahallikten dolayı azap göreceğim ben. Aynı şekilde sen Müslüman olma demektense sen ümmetini parçalamana yönelik şu işi yap diye becerip bana telkinat verip teşvik edebildiyse beni iblis başarmıştır projesini o zaman bu sebeple ey Adem'in çocukları babanız ve ananızı kandırdığı gibi şeytan sizi kandırmasın çok dikkat edin onun işbirlikçisi kafirlere dikkat edin buyuruyor eğer ben hilafetin kaldırıldığından yüz seneye yakın bir zaman geçtikten sonra hala Müslümanların çocukları yılbaşı bileti almasın piyango bileti almasın diye uğraşıyorsam Neyin İslam'ından söz ediyorum ya? Hala yılbaşı haramdır. Müslümanların yılbaşısı yoktur. Böyle bir şey olmaz mı diyeceğiz Müslümanlara? Hala bu kadar gözümüze batıra batıra kafirler hıncını bize kustuğu halde ekonomimizi, ahlakımızı, her şeyimizi berbat ettikleri halde hala faizin helal bölümü var diye bir mücadele mi yapacağız biz? şeytan bizi avucunun içine almış biz minada onu taşlamaya çalışıyoruz <gülüyor> belki de o taşları bile elimize veriyor al buna daha iyi olur diye alay ediyor taşlanan aslında biz kalıyoruz orada bu sebeple Allah'ın Kur'an'ının ikazlarını anlamadıkça ne şeytanı anlayabileceğiz ne başımıza gelen şeyleri anlayacağız. En basit örneği işte, ben bu camiyi burada yapıyorum, yan taraftaki caminin, cemaatinin bölünmesi ve namaz sayısının azalmasına mı sebep olur, veya olmaz, bunu düşünemiyorsam, yaptığımız iş çok kötüdür. Yüz defa dinlemişizdir belki, hele bu derslerde kaç kere dinledik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu, Dünya yeşil ve tatlıdır. Allah sizin önünüze dünyayı koyacak ve aldanıp aldanmayacağınızı görecek. Kadın konusuna dikkat edin ve aman dünyaya çok dikkat edin buyurdu gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne buyurdu? Bakın İsrailoğulları kadın konusunu becerip çözemedikleri için helak oldular. Çünkü anneleri olmadı çünkü iffetin bekçisi kadını kaybetti İsrailoğulları, ve melun bir millet haline geldiler, ama biz bu hadisi şerifi okurken, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar bile, aa bu çağda kadını bela olarak görüyor peygamber olur mu diyorlar, ne diyor peygamber, ne anlıyor ona ümmet olduğunu söyleyen insan, kadın kötüdür mü diyor, kadını olduğu yerde tutamazsanız kaybedersiniz bu dünyayı diyor anne kabul ediyor onu onun için sanayide işçi olarak görmüyor kadını anne olarak görüyor İslam insan dinidir insanın da özü kadındır diyor çünkü ama biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bile akıl verecek haşa cüret görüyoruz kendimizde neden? E demokratik haklarımız insan haklarımız e bunlar böyle basit şeyler değil tabi bizimki kadar konuşmasını bilmiyordu ashab-ı kiram onun için çıkışlar yapamadılar değecek hale geldik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 3 kız çocuğu yetiştirin diye bir proje teklifi var bize erkek çocuğu için söylemiyor bir şey 3 kız çocuğu yetiştirin diyor. o zaman anlamalı değil miydik biz kızlarımızı mücahide yapmadıkça, bu dünyada din hükümranlığı olmayacak bizim için. Ne yaparsan yap, camiye giden Müslümanları, analar ve eşler hazırlayıp camiye gönderecekler. Bu bir idrak meselesidir. Bu idrak meselesini çözemediğimiz için de, bugünkü musibetler ne yazık ki başımızdan eksik olmuyor. Bugün Ümmeti Muhammed Irak'taki savaşla ilgileniyor. Suriye'deki savaşla ilgileniyor. Hatta kimi çorap, kimi ayakkabı, kimi gıda yardım da gönderiyor. Fakat bir sorunun cevabı mahşerde sorulmadan şimdi soralım. Suriye'de bomba yağıyor, kahroluyoruz. Elbette Müslümanız ve insanız, olacağız. İstanbul'a haram yağıyor. Kim ilgilenecek bununla? Haram yağıyor, haram alkol, zina, kumar, faiz, yalan, hırsızlık, gıybet, haram yağıyor. Ezan da okunuyor diye teselli bulabiliriz. Doğru, ezan da okunuyor. Ama siyaset, ticaret, ilim ne kadar Müslüman? Ezan, kaç metre öteye sirayet edebiliyor? Etki alanı ne kadar ezanın? Kardeşlerim, bugün, İslam toplumu, Müslümanlar, bir kalp hastalığına yakalanmış bulunuyor. Kimi kalpler, tamamen ölmüş, etkilenmiyor. Bunun en büyük, göstergesi bir Müslüman ölüyor cenazesi bir camiye getiriliyor o cenazenin işte namazdan sonra ikindiden sonra kılınacak diyelim 50-60 kişi camide bekliyor 50 kişi de orada bekliyor Tenezül edip camiye bile gelmiyorlar ölüm bile bir risk taşımıyor onlar için ölmüş Sadece e, akrabalık ilişkilerinden ya da zengin biri ise fabrika ilişkilerinden, iş ilişkilerinden dolayı gelmiş oluyor camiye. Bir kalp dünyası böyle tamamen ölmüş, imanla Allah'ın kitabı ile yok, hiçbir şey etki etmiyor. İkinci kalp çeşidini şehvetler istila etmiş. Hatırlattığın zaman ağlıyor ben tövbe edeyim diyor, hadi tövbe et diyorsun, bir eve gideyim diyor, gelmiyor. Ama elhamdülillah, kırpıntılar duruyor kalbinde. Cehennemi hatırlayınca üzülüyor. Ya ben aslında böyle değildim diyor. Buna yine şükrediyoruz. Ama git gide, o kalpte ölmeye gidiyor. O kalpte ölüyor. Elhamdülillah, gençlerde daha güçlü olmak üzere, diptiri kalp sahibi müminlerde var. Allah hamdolsun. Belki bu göklüler de onun için ayakta duruyor böyle. Burada kardeşlerim. Sözlerimin başına döneceğim. Hac suresinin 52, 53, 54, 55. ayetlerini okuyacağım. Sözlerimin başında ne dedim? Bugün Müslümanlar olarak başımıza bela yağıyor. Doğru doğru. Eyvah din gitti. Battık. Bunu diyemeyiz diyorum. Neden? Ya bu bizim nesil olarak sorunumuzdur. Bu Allah'ın sorunu değildir haşa. Bu Kur'an'ın sorunu değildir. İslamiyet'in sorunu değildir bu. Neden? Bu İslamiyet Allah'ındır. Allah var oldukça İslamiyet'te vardır. E Allah için yokluk yok ki. Böyle iman etmeyen Müslüman mıdır? Al sana bir soru. Haydi bilmece. Din Allah'ındır. Allah ölmedikçe haşa din ölür mü? Din ölür mü ya? Bunu böyle düşünmeyen La ilahe illallah dese ne olur demese ne olur? Böyle Müslümanlık olur mu? e madem öyledir, bu afetleri ne yapacaksın filan, e, görüyorum, Allah'ı değil, kullarını görüyorum dayak yerken, onun da sebebini konuşuyorum işte, cihadı ölü kabul ediyorsun, İslamiyet'te sadece bir vakfa girmeyi, bir tarikata girmeyi, bir, bir ülkenin bir köşesinde doğmuş olmayı kabul ediyorsun, nefis cihadında bir katkın olsun olmasın düşünmüyorsun, senin sevdiğin e, grup e, yönetime gelince onlar idareci olunca her şey düzeldi zannediyorsun halbuki daha fazla senin nefis cihadına geçmen lazımdı allah Teala da e, mevsimine göre nimet veya cezasını gönderiyor mevsim tembellik mevsimi ise herkesin kendi keyfine düşmesi herkesin ekonomik menfaatlerini düşünmesinin yaygın olduğu bir mevsim ise sonuç da bu bunun bu sonuç Müslümanların sonucudur İslam'ın sonucu değildir Bu bu neslin başına inmiş bir beladır Allah kaldırır bu nesli Belki de çoğu Çin'den gelen milyarı getirir Tertemiz bir şeriat yaşayan kullar olur Allah'ın Zor mu Allah için bu zor mu Zor mu Allah için Böyle bir zorluk yok Allah için. Zor kelimesi insan sözlüğünde var. Allah'ın sözlüğünde haşa yok. Bu sebeple, kardeşlerim, derin bir tefekküre girmemiz gerekiyor. Bizim kısırlığımızı İslam'a mal etmek, bizim sorunlarımızı İslam'ın çöküşü gibi görmek, bir tür, İmanımızın ne olduğunu anlamamamaktır. Eğer, eğer İslam'ın Allah'ın dini olduğuna yüzde bir bile şüpen yoksa senin İslam'ın zarar göreceğine yüzde bir bile ihtimal veremezsin sen. İslam o zaman senin için başka bir şey ifade ediyordur. Nauzu Billahi Teala Bir afet bu o zaman. Demek ki kardeşlerim nasıl çocukları götürüp bir hocanın önüne oturtup ya da annesi oku bakalım amen tübillahi ve meleketi ve kütübü diye iman esaslarını öğretiyoruz. 3 yaşında 5 yaşında çocuğa tabi ki öyle yapılması lazım. Aynı şekilde altık herhalde bizim hocalarımızın, önderlerimizin insanların önüne geçip ey insanlar, Allah, melekler, peygamberler, kitap, kader, ahiret günü dirilmek, var ya, evet, işte tıpkı bunlar gibi, Allah mağlup olmaz ha, böyle bir şey zannetmiyorsunuz, ey Müslümanlar, Allah mağlup olur, haşa, dedikten sonra, bu din Allah'ın dini olduğuna inanıyorsun ama, gitti İslam, eridi, filanca hoca da giderse İslamiyet'ten bir şey kalmayacak, diyorsun ya, bu söz gavurluktan bir çeşittir, mağlubiyet Allah için yoktur, İnsanlar için vardır. Biz Müslümanlarız ama İslam değiliz biz. İslam Allah'tır Celle Celaluhu. Onun dinidir İslam. Biz 2020'li yıllarda yaşayan Müslümanlık diniyle şereflenmiş kullarıyız Allah'ın. Biz gitsek de, kalsak da, uçsak da, tutsak da, beş vakit namaza, beş de ilave etsek, hiç kılmasak da, Allah Allah'tır, İslam İslam'dır. Oturamazsın, yürüyeceksin. Oturamayız, yürüyeceğiz biz. Mecburuz yürümeye. Kendimizi çok fazla İslam'ın sahibi rolünde görüp de sonra da zafa düşmüş İslam'a bakıp bizim elimizle ve bizim sebebimizle zafa düşmüş İslam'a bakıp Ondan sonra matem tutmak sadece akıl kıtlığını gösterir. Başka hiçbir şeyi göstermez. Şimdi, Hacı suresinin 52, 53, 54, 55. ayetlerini, sadece ve sadece imanımızı tazelemek için, yok kardeşim, bu İslam Allah'ın dinidir Celle Celaluhu. İslam demek Allah demek. Dolayısıyla, ben eririm ben, Kabe'nin duvarını yıkar birisi yıkarsa, İslam'a bir şey olmaz, İslam toprağa gömülmek için değildir, levh-i mahfuzdan dünyaya inmek içindir, aslı toprak değil ki İslam'ın onu toprağa gömeceksin tekrar, aslı ve kökü levh-i mahfuzda bunun, yedi kat göğün üstünde, Dolayısıyla İslam'a bir şey olmaz ey ağlayan bebek ruhlu koca dede. İslam'a bir şey olmaz. Sen kendine bak. Kendini kurtarsan. Bu imanımız. Bu şekilde canlı olmadıkça aziz kardeşlerim. Adamlar bize vurmasına bile gerek yok. Üfürseler düşeriz. Üfürseler düşeriz. Şimdi ayet meallerini okuyayım çok dikkatli dinliyoruz senden önce kime diyor senden önce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şey katmaya kalkışmasın tekrar okuyorum birinci ayet senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda yani peygamber bir şey istiyor namaz kılayım ey insanlar şöyle yapın peygamber ne yapar? dinini anlatır bir şeytan ille de onun arzularına bir şey katmaya kalkışmasın peygamber bile 124 bin peygamber için geçerli kural bu nerede bir İslami bir şey yapacaksa peygamber şeytan ona bir, bir şey sokacak bir aradan 124 bin peygamber bunu böyle yaşadı da Ebu Bekir'i, Ömer'i radıyallahu anh İslam için, Allah için bir şey yaptığında şeytan bıraktı mı peki? Peygamberlerin hiçbir tanesi bundan muaf değil. Ne yaptıysa peygamber iblis gelip yan tarafta başka bir şey sokuşturmaya çalıştı hangi alim bir hizmet yaptıysa, ya bir akılsız Müslümanı, ya bir casusu, şeytan karşısına getirip dikti muhakkak. Niye? Allahu Teala peygamberleri bile, çünkü öbür türlü, gece yoksa, gündüz nereden ortaya çıkacak? Niye gündüz diyorsun gece bitti diye? Gece gündüzün gücüdür, varlık sebebidir şeytan olmalı bu projede, şimdi bana kalkıp hiç kimse, yahu imam hatiplerde bile deizm dedikodusu varmış, ne var bunda? olacak tabi, tabi olacak, müslüman kadın bile, şu filan ayeti inkar ediyormuş, mirasta niye kadınlara az veriyor Allah diyormuş, tabi olacak, İlla temenneş şeytan, şeytan muhakkak araya bir şey sokuşturacak, tek başımıza değiliz bu dünyada, Tek başımıza değiliz. Şeytanla ortak bir hayata mahkum etmiştir Allah bizi. Sıyrılıp şeytanın arasından, dedikodularından, vesveselerinden şeriatımızı yaşadığımız zaman mücahit mümin olacağız Allah'ın izniyle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 hikmetle yönetmektedir bu işleri hikmetle yönetiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa münafıklar bir, bir şey sokuşturdular araya yeni iman eden zafiyeti olanlar da acaba dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği hak kaldı onların pislikleri kaybolup gitti kıyamete kadar da böyle olacak sen Kadir Gecesi dua ettin diye melekler seni kanatlarında göklere kaldırmayacaklar. Ha, çok mu dua ettin? Bir bakalım şu senin duanı nasıl uygulayacaksın diye daha çok seni takip edecekler bu sefer. Anadolu'nun koca şehrinden iki kişinin bile hacca gitmediği zamanlardan bugün ancak 10 sene Kur'a beklenerek hacca gidilecek zamanlara geldik. Elhamdülillah. Ama insanlar Kabe'ye ömürde bir defa bile gidemiyorlardı. Namaz kılmayanı bile ayağını uzatmıyordu Kabe'ye. Şimdi o saygı kalktı. Ne yaptı şeytan? Çok mu hacca gitmek istiyorsunuz? Bir ufak bizden de olsun bir parazit bir yerden parazit sokuşturdu. Kabe'ye saygıyı azalttı. Oradaki ahlakı kıt bir yönetim kadrosuna küsüp umreyi kaldırttırdı insanlara. Takva ama. Hacça gitmemek lazım dedirtti. Papaza kızıp boruş bozutturuyor. Müslüman derin ve afakı büyük düşünmediği sürece şeytanın fiskoslarına alet oluyor. Nauzübillahi Teala. Devam ediyoruz. Bunu Allah bu bahsettiği süreci niye böyle yapıyor? bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılsın diye yapar bütün bunlar rastgele olmuş şeyler değil demek ki hesabı kitabı var bu işin bakalım sendeki kalp uyanık mı? bakalım uyanık mısın sen? E nasıl Allahü Teala görecek kıyamet günü sana sen şöyleydin diyecek, her şey düz giderse, her şey düz giderse, elbette rampası olacak, viraj olacak, tümsekler olacak. Devam ediyoruz, şüphesiz zalimler, derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bu bir de, kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, Madem Kur'an biliyorsun, bu Kur'an'ın ne kadar doğru olduğuna sen inanıyor musun? Görmek istiyor Allah. Ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapılır. Demek ki bu başımıza gelip olup bitenler, allah Teala'nın Kur'an'a ne kadar sadıkız bunu görmesi için oluyormuş. Ya. Muhakkak ki Allah, iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenler ise kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. Ne'udü billahi teala. Şimdi kardeşlerim ne oluyor bu dünyada onu konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne buyurmuştu? Dikkat edin. Bir... Kadının hasır ördüğü gibi hiç hasır gördünüz mü bilmiyorum yani kilim nasıl örülüyor. Şeytan fitneleri öyle örer dikkat edin diyor. Bir daha kilimi görünce anlarsın bu hain bana kilim örmüş diye. Bu ne demek? Bir adam sabahleyin ben artık İslamiyet'ten çıktım demiyor. Bu olmaz. Ne yapıyor ya bir gün ya bu Ömer niye çok dövmüş insanları peygamberimizin de yanında hem de. Bunda ne var? Şundan diyor ha öyle mi? Halbuki bu bir ilmik hasırda. Bu bir ilmik. Öbür gün filan sahabi niye genç bir kadınla evlenmiş? Al bir ilmik daha. Ya cennete gidince oturursun sorarsın niye sen böyle yaptın diye. Sana ne ne yaptıysa yaptıysa. Sen Allah'ın kulu musun, ashabın kulu musun? Ve mezarındaki Ali radıyallahu anh'ın kabahatini bulsan, 1400 sene sonra ne hayrına gelecek seni? Ne elde edeceksin ondan? Demek ki ilmikler örülüyor ve bir gün sen kalkıyorsun diyorsun ki yani bu Kur'an'da matematiksel hatalar olabilir. <gülüyor> İnsan söylerken bile böyle bir gözüm karardı ya. Ama bunu çok rahat söylüyorsun. Niye söylüyor? Çünkü sen ilmikler atılırken düğmeler yapılırken gafil davrandın. Bu sebeple açıp televizyonu ulan bu kavurlar ne diyecek bakalım hain melunlar. Hazreti Ömer olsa bunları kılıçtan geçirseydi diye seyrettiğim programlar var ya. Onların her bir saati bir ilmik yakalıyor şeytan. Ah eh be sağlam halat gibi yapıyor sen artık. Onun için senin çatından bir kiremit düştüğünde niye hassas oluyorsun? Çünkü o bir kiremitlik yerden bütün çatının suyu eve akar. İnsanlar diyor mu burada 500 tane kiremit var. Bir tanesi aradan kopsa ne olacak? Deniyor mu hiç? Yok. Oluk oluk senin evin su dolar. Ha bir kiremit kopmuş, ha bütün çatı kalkmış. Niye iman meselesinde tek bir fitneyi, tek bir belayı bir kiremit gibi görüp bu sonunda benim evimi çökertecek, iman yuvamı çökertecek görmüyoruz. Sonunda işte ev göl içinde kalıyor. Niye göl içinde kalıyor? E sen zamanında gafil davrandın. Bu sebeple biz filanca hain ne diyor diye bakamayız bir şeye. Dili kurusun her ne diyorsa. Lanet olsun diline deriz. Tek bir kadının çıplak görüntüsüne bakmakla, yüz tanesine bakmak arasında ne fark var haram olması bakımından? Yani Allahu Teala'nın şeriatının toptan mı kaldırılması lazım bizim uyanmamız için? gerçi toptan da kaldırıldı hilafet, gene sabah olmadı bir türlü, gene uyanılamadı, hayır, tek bir kişi, bu faizde sakınca yok dediği an, bizim için dünya yıkılmış olmalı, biz öyle düşünmeliyiz, Allah'ın şeriatından, tek bir kelime koparılamaz, ve şunu unutmuyoruz, nerede bir ezan okunuyorsa, İblis oraya muhakkak bir müzik sesi ulaştıracaktır. Bunu herkes bilsin. Ne diyor ayet? Muhakkak şeytan oraya bir şey sokuşturacak diyor. Burada biz ders okuduk, ayet okuduk. Ya evine gittiğinde neredeydin diye tartışma çıkaracak eşin huzursuz olacaksın. Ya da erkek ikide bir derse gidiyorsun gitme o tefsir okumasan da olur diyecek. Şeytan bir şey bir, bir çomak sokacak şeytan oraya muhakkak. Ya uta Başka birisi gelecek diyecek ki, o dinlediğiniz dersin filanca mezhepmiş, filanca ekolmuş o. Onlar aşırıymış katılma onlara diyecek. Ve ben 20 senedir gidiyorum hiç de böyle bir terslik olmadı. Hayırlı geceler. Yorganı üstüne çeksen. Seni şeytan adam yerine bile koymuyor. Tenezzül edip sana masraf yapmıyor. Sana masraf yapmıyor. Şu kadar senedir, vakıfız biz her şey süt liman adam yerine koymuyor sizi protokolde yeriniz yok sizin İblis bunların varlığından zarar yok diyordur bugün ümmeti Muhammed olarak yüreğimiz kan ağlasa da Allah mağlup olmaz din Allah'ındır ben uğrunda bu dinin şehit olur giderim din kalır Düşünmediğimiz sürece Uhud'daki şehitlerin iman ettiği Allah'a inanamıyoruz demektir. Sorun burada. Benim çöküşümü, benim aileye hakim olamayışımı Allah'ın mülkünde bir zafiyeti olarak mı göreceğiz bizi? Biz ettik, biz bulduk. Biz gevşek davrandık, bedelini biz ödedik. Islık çala çala karda yürüyorduk, küt diye düştük ıslık mı buzlu yerde yürürken? Bugün ümmeti Muhammed olarak, Allah'ın lütfu keremiyle bunları konuşuyoruz. Hac suresinin ayetlerini dinledik. Gözümüzle 50 defa, 100 defa örneklerini gördüğümüz olaylar bunlar. Bunun en basit örneğini ben bir kere daha size söyleyeyim kardeşlerim. Bir yerde üç tane hafız icazet alıyorlar, ezberlemişler Kur'an'ı öbür tarafta bakıyorsun, 300 tane de mel'anet haram işliyor, aynı yeni başında, 124 bin peygamber, bu bataklıkta gül büyütmeye çalıştılar, ölülerin arasından diri çıkalım diye uğraştılar, peygamberlerin varisleri olan alimlerin de kaderi budur, ağlamak hakkı yoktur alimde. alim ağlayamaz, evet çekilir seccadesinin başına, Ağzından, ciğerlerinden kan gelinceye kadar, idrarı kan oluncaya kadar ağlar belki. Yalvarır ya Rabbine. Beni kime bıraktın ya Rabbi der. Millet beni dinlemiyor ya Rabbi der. Sabahleyin hiçbir şey olmadı. Çok soğuktu ev, onun için biraz rahatsız oldum der. Hizmetine, şeriatını anlatmaya devam eder. Böyle geldi peygamberlerin kaderi. Böyle gidecek kıyamete kadar. Bizim için yeni bir kader yazmayacak Allahu Teala. İşte ayetler ortada. İblis kafirlerle işbirliği yaparak hatta onları taş olarak kullanıp bu projeyi yürütecek. Muhakkak peygamberlerin davasına, Kur'an'a bir şeyler sokuşturacak. Senin ilahiyatta alim olsun diye okuttuğun çocuk gelecek. Yani aslında biz dikkat etmemişiz. Yani kadın hakları konusunda Kur'an-ı Kerim çok aşırı bu asra uydurabiliriz diyecek. Belki de gelecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin eli kadının eline değmez. Haramdır diyecek. Yani o şimdiki imkanlarda işte sosyal medyada görüntüsü çıkar filan böyle elini kısa bassın hanıma karşı diyecek. Şeytan bir şey sokuşturacak. O sokuşturduğu da müşteri bulacak. Bulacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ayet okuyordu münafıklar fiskos yapıyorlardı müşteri buluyorlardı bizim medreselerimiz derslerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinin derslerinden daha mı kıvamında yüksekte olacak hayır canım bu budur bu böyle yaşanacak kazanan böyle kazanacak Allah'ın izniyle ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin